Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Adana Hunutlu'da yapılmak istenen Termik Santral Projesi'nden vazgeçilmesini isteyen Ekosfer Derneği, Türkiye'nin enerjide gereken dönüşümü hayata geçirmesi için Artık termik santral yapmaması gerektiğini söyledi. 2019 yılında elektrik üretiminin %40'a yakınını kömürden sağlayan Türkiye'de hava kirleniyor. Sel, hortum, kuraklık gibi iklim krizi kaynaklı aşırı hava olaylarının sayısı ve şiddeti artıyor. Unuttu termik santrali faaliyete geçerse çalıştığı süre boyunca Adana'da 2000 kişinin daha hava kirliliği nedeniyle erken ölümüne neden olacak. Ekosfer Derneği, Türkiye'de ekonomik krizler ve koronavirüs salgını ile birlikte azalan elektrik tüketimi ve elektrik üretme kapasitesindeki fazlalığa dikkat çekti. Ekosfer Derneği yönetim kurulu üyesi Özgür Gürbüz, kömürden daha ucuza elektrik üreten yenilenebilir enerji kaynaklarına ve enerji verimliliğine önem verilmesi halinde Türkiye'nin, enerjide çağın gerisinde kalan üretim biçimlerini terk edebileceğini söylüyor. Özgür Gürbüz, kurulu birçok santralin tam kapasiteyle çalışmadığı, hatta teşviklerle ayakta durduğu bir dönemdeyiz. Türkiye, yeni santral yapmadan elektrik ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilecek bir kapasiteye sahip. Yeni termik santral yapmadan, nükleer gibi bir belaya bulaşmadan, enerji verimliliğini ve yenilenebilir enerji kaynaklarını devreye sokarak bir enerji dönüşümü gerçekleştirebiliriz. Bu da hem Türkiye'nin havasını temizler hem de istihdam yaratarak ekonomiye katkı sağlar. Adana'daki ithal kömürle çalışacak santralden vazgeçerek ilk adımı atabiliriz açıklamasını yaptı. Gürbüz en mütevazi araştırmalara göre Adana'da kömür yerine güneş santrali kurulsa yaklaşık 7 kat daha fazla kişiye iş sağlanabilir. Güneş panellerinin imalatı da Türkiye'de yapılırsa bu 11 kata kadar çıkabilir. Hem işsizlik sorununa çözüm üretir hem de ithal kömüre para vermemiş, sağlığımızı riske atmamış oluruz dedi. Hesap ortada diyen Gürbüz, Hunutlu santrali bir an önce iptal edilmeli ve termik santral yapımı tüm Türkiye'de yasaklanmalı. Var olan kömür santrallerinin kapatılması için de kademeli bir kömürden çıkış planına acilen hazırlanmalı talebinde bulundu. Yes dergisinden Brianna Draxler'ın haberine göre, Standing Rocks Sioux kabilesinin kutsal topraklarında bir boru hattını önlemek için yıllarca süren direniş sonunda başarıya ulaştı. Federal Yargıç Dakota erişim boru hattının kapatılmasını emretti. Tüm petrol 5 Ağustos'a kadar boru hattından çıkarılacak ve kapsamlı bir çevresel etki değerlendirmesi tamamlanıncaya kadar akışa durdurulacak. Su koruyucular hem mahkemelerde hem de ülkenin dört bir yanından 10 binlerce protestocuyu getiren şiddetsiz kamplarda mücadelelerini sürdürüyorlar. Standing Rock, izin sürecinin onlara uygun bir şekilde danışmadığını veya birincil içme suyu temini olan Oahe Gölü için gerçek riskleri yeterince dikkate almadığını savunuyor. Devam eden bu çabalara rağmen 1172 mil uzunluğundaki boru hattı 2017'den beri Kuzey Dakota'daki Bakken Petrol sahalarından petrol taşıyordu. Şimdi bu akış Belirsiz bir süre için durduruldu. İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçesi sınırları içerisinde olan Orhanlı ve Yeniköy mevkilerinde yapılması planlanan Jeotermal Enerji Santrali'ne karşı çıkan yöre halkı bir araya geldi. Orhanlı ve Yeniköy halkı CES'lerin özellikle geçim kaynakları olan zeytin ağaçlarını olumsuz etkileyeceğine ve yörenin doğasına zarar vereceğine dile getirdi. Yörenin doğasını tahrip edecek ve başta burada yaşayan insanlar olmak üzere birçok canlının da hayatını tehlikeye atacak projenin ÇED raporu süreci başlamış bulunuyor. Köylüler yetkililere seslenerek bu proje tamamen durduruluncaya kadar takipçisi olacağız. Zeytin ağaçır geleceğimiz. Jeotermal istemeyiz diye konuştu. Türkiye'nin biyolojik çeşitliliği açısından en değerli 312 önemli doğa alanından birisi olan Kısıldağ önemli doğa alanı içerisinde yer alıyor ve projenin yörenin doğasına tehlikeye attığını belirten uzmanların görüşlerini dikkat çekmiş Orhanlı Köyü Kültür, Doğa, Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Yaşar buyruk. Hem köyümüz Orhanlı hem de Yeniköy üreterek yaşayan ve 7'den 70'e kültürünü devam ettiren köyler. Buraya jeotermal enerji santrali yapılması demek Zeytin ağaçlarının hastalanması, veriminin düşmesi, ölmesi demek. Zeytin ağaçları yoksa biz yokuz. Kurdun kuşun, bizim hakkımız için jeotermal istemiyoruz dedi. İzmir, Edirne ve Bakırköy belediyelerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi de gösteri ve etkinliklerde havai fişek kullanılmaması kararını aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bundan sonra havai fişek görünce aklımıza Sakarya gelecek Böyle bir acı ki bu hiç kimsenin görmek isteyeceğini de sanmıyorum. Bizim için bitti artık İstanbul'da kullanmayacağız dedi. Nesli tükenme tehlikesi altında olan Cross River Alt Türü goriller yıllar sonra ilk kez üstelik yavrularıyla birlikte görüntülendi. Nijerya'nın B Dağı'nda kurulan foto kapanlara takılan görüntülerde 7 yetişkin gorilin yanında değişik yaşlarda birçok yavru da görüldü. Nijerya'daki doğa korumacılar dünyanın en tehlike altındaki goril alt türlerinden birine ait bu grubun onlarca yıl süren zulümden sonra sayılarının artabileceğine ilişkin bir umut olduğunu söylediler. Doğal Yaşamı Koruma Derneği'nin gorillerle ilgili yürüttüğü projenin direktörü Inayem Imonks'a Guardian'a yaptığı açıklamada bölgedeki avcılar artık gorilleri hedeflemese de